736. konu, devlet başkanının yanında doğruyu söylememenin münafıklık kabul edilmesi. Urf şöyle anlatıyor, Abdullah bin Ömer'e giderek şunları söyledim, ey Eba Abdurrahman, bizler emirlerimizin huzurunda bulunduğumuz sıralarda, doğru olmadığını bildiğimiz halde bazan onların sözlerini tasdik ediyoruz, böylece de haksızlık yaptıklarında onları desteklemiş ve zulümlerini kendilerine güzel göstermiş oluyoruz. Bu durumda bizim halimiz ne olacaktır? Abdullah bin Ömer bu soruma şöyle cevap verdi. Ey yeğenim, biz Hazreti Peygamberle birlikteyken bunu münafıklık sayardık, ama siz nasıl görüyorsunuz bilmem. Bir kişi Abdullah bin Ömer'e gelerek, bizler emirlerimizin yanlarına girip çıktığımızda onların huzurlarında söylediklerimizin tam tersini söylüyoruz, bu konuda ne diyeceksiniz, diye sordu. İbni Ömer de, biz bunu münafıklık sayardık, cevabını verdi.